''Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez.''